Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Öncelikle Açık Radyo'nun 49. yayın dönemini buradan ben de bir programcı olarak kutlamış olayım. Harçtan Sanat programına 2016 Nisan ayında başlamışım üçüncü yılını bitirmiş dördüncü yılından gün alıyor umarım misyonunu size taşıyabiliyor ulaştırabiliyordur e, amacımız hem ana akımın dışında hem de büyük ölçüde İstanbul'un hatta Türkiye'nin dışından Türkiye'yi ilgilendiren güncel sanat ve kültür haberlerini gündemini e, radyoya taşımak İstanbul'un dışından diyorum çünkü İstanbul dışındaki kentlerde Türkiye içindeki başka coğrafyalarda da güncel sanat ve kültür anlamında çok değerli oluşumlar, etkinlikler, projeler söz konusu onların da sesini e, radyoya taşımak hedeflerim içinde ama aynı zamanda dünyanın dört bir köşesinden, gezegeninin farklı noktalarından Türkiye'yi Türkçe konuşup dinleyen e, radyo dinleyicilerini takip edebileceği onları ilgilendirecek görsel sanatlar, güncel kültür alanından içeriklerle karşınızdayım. E, dönem dönem Bir takım açık çağrılar da paylaşıyorum. Sanatla iştigal edenlerin ilgisini çekebilecek uluslararası platformlardan bugüne de o şekilde başlamak istedim. Zira Mayıs ayında küratörlerin ve sanatçıların başvurabileceği birkaç program var. Buradan açık çağrısını gündeme taşıyabileceğim. Ee, i̇lki... ICI, Independent Curators International, özellikle genç ve yükselen küratörlere yönelik yoğun programlar yapıyorlar. Curatorial Intensive adını veriyorlar. Adından da anlaşılacağı gibi intensif yani oldukça yoğunlaştırılmış küratöryel öğrenme programları ve bağlantı sağlama yani networking olarak adlandırdığımız bağlantı geliştirme programları düzenliyorlar. New York merkezli bir kuruluş... Ama dünyanın dört bir yanında tıpkı hariçten sanat gibi dünyanın farklı köşelerinde bu birer haftalık programları hayata geçiriyor. Her yıl farklı yerlere odaklanıyor. Hem gittiğiniz coğrafyanın sanat, kültür... Iı, Altyapısını keşfedebileceğiniz hem de orada kendi akranlarınızla, kendi meslektaşlarınızla tanışabileceğiniz, sizden çok daha deneyimli ya da kendi alanın uzmanı olan isimlerden de seminerler dinleyebileceğiniz ya da danışmanlık alabileceğiniz bir oluşum. Türkiye'den e, açıkçaya yanıt verecek küratörler içinde davet edilen olursa, Saha Derneği olarak katılımla da bir destek olması söz konusu. E, başvurunun son e, tarihi 20 Mayıs. Dolayısıyla başvurmak için zamanınız var. Bu yıl çok enteresan bir coğrafyada. Benim de daha önce hiç gitme fırsatım olmayan bir yerde düzenleniyor. Auckland, Yeni Zelanda. Oradaki Art Space Aotearoa ile bir işbirliği yapmış ICI, Independent Curators International ve e, ilk defa bu coğrafyada bir cultural intensive düzenliyor. Oakland'ın e, çok çeşitlilik içeren kültürel e, çevresine, bu ekosisteme de bakmaya çalışıyor. Oranın yerlileri ne de e, bakmaya çalışıyor ve tabii ki art space e, AOT'anın yeni programasyonunu da orada gidip tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Gittiğiniz e, zaman yuvarlak masa toplantıları, birebir görüşmeler, mekan ziyaretleri ve seminerler sizi bekler. Ute Weber e, gibi şu anda Singapur'da çalışan Almanya kökenli çok usta bir küratör, Remco de Balash gibi Art Space'in Yeni Zelanda'nın yani direktörü, e, Vargas Müzesi'nin yine Singapur bienali ile bağlantılı olarak küratörü Patrick Flores, e, Jim Thompson Center'ın Bangkok'un e, sanat direktörü e, Have Wong Ee, ve ICY'ın program e, direktörleri e, Renno Pro ve Amanda Palmer orada olacaklar. Seminer alabileceğiniz isimler arasında. 20 Mayıs'a kadar e, curatorsinternational.org adresinden bilgi alabilirsiniz ya da independent um, ...Curators International ICI diye Google'larsanız da bulursunuz. 12-14 kadar başvuran dünyanın dört bir tarafından seçilecekler. Açık çağrıya 20 Mayıs'a kadar cevap verenler arasında 3 yıllık bir küratöryal deneyim e, istiyorlar. 500 kelimelik bir proje e, başvurusu yine 250 kelimelik bir biyografi ve 500 kelimelik de doğrusu bir e, niyet mektubu başvurmak için yeterli kaynaklar arasında. Hararetle tavsiye ediyorum. Sanatçıysanız ise hem sanatçılara hem de küratörlülere yönelik aslında bir misafirlik programı olarak kurulanan International Studio and Curatorial Program olarak yine New York merkezli ISCP International Studio ve Curatorial Program kuruluşuna başvurabilirsiniz. Onlar da bir açık çağrı çıktılar. E, ISCP misafir sanatçı ve kamusal programlar düzenliyor, özellikle küratörlerin ve sanatçıların gelişimlerini destekliyor. Bunu 1994 yılından beri Brooklyn'deki eski bir fabrikada kurduğu 35 stüdyo ve iki sergi mekanıyla sağlıyor. Bu anlamda New York'un en kapsamlı misafir sanatçı programı olarak görülebilir. Geçtiğimiz dönem en yakın dönemde Inci Furni vardı Türkiye'den. Geçtiğimiz sonbaharda oradaydı. E, şu Önemli Fatma Bucağ'ın orada İtalya'dan aldığı bir destekle programa katılıyor olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda İMÇ'deki bir sanatçı kolektif olan 5533'de geçtiğimiz sonbaharda buraya davet edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda davet eden çok sayıda Türkiye'den sanatçı var. Bu programa başvurmak için son tarihiniz ay sonu hemen bayram öncesi diyelim 31 Mayıs'a kadar iscp. NYC yani New York City'nin kısaltılması.org adresinden bilgi alabilirsiniz. Türkiye'den davet edilecek sanatçı programa 3 aylık önümüzdeki sonbaharda misafir sanatçı programına katılabilirse, davet edilirse 1 Ekim 31 Aralık tarihler arasındaki programa katılımı kısmen saha tarafından karşılanacak ee, böyle bir E, yanı var çünkü ASCP ile sahanın bir işbirliği var. Dolayısıyla bilgiye saha.org.tr web sitesinden de Türkçe bilgiye de ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda bu programa davet edilen sanatçıları açık çağrıya katılıp sonda seçilen sanatçıları gündeme getirirsem nasıl bir profil aradıkları belki size bir bilgi verir 2013'te Güneş Terkol, 2014'te Burak Deliyer 2014'te yine Emre Hüner 2016'da Belitsa 2017'de Cem Dinlenmiş ve geçtiğimiz yıl dediğim gibi İnci Furni programa davet edilmişti 31 Mart'a kadar IACP'ye başvurabilirsiniz 3 ay boyunca New York'ta yaşayıp çalışmak arzusundaysanız önümüzdeki sonbahar döneminde Şimdi programın e, gündemini... Genelde kendi kişisel sosyal medya hesaplarından e, ya da Açık Radyo'nun Facebook, e, Twitter gibi hesaplarından paylaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Çelenk Bafra, Çelenk Bafra ya da hariçten sanat olarak Twitter'da takip ederseniz her hafta en azından pazartesi programını, cumartesiden ne hakkında konuşacağımı ya da konuğumun kim olduğunu paylaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sosyal medya hesaplarımdan programcınız Çelenk Bafra olarak bu hafta sanata inancımı tazelediğini... ...söylediğim, oldukça iddialı bir yaklaşımla bu programda bahsedeceğimi vurguladığım bir sergiyi gündeme getirmek istiyorum. Mike Nelson'ın İstanbul'daki Sirkeci Eminönü hattındaki Handaki projektör adlı mekana özgü dev... E yerleştirmesi. Adı projektör parantez içinde Gürün Han. Dolayısıyla Sirke Cem'in hattındaki Gürün Han'a bakıp oranın yedinci katına Han'ın 7-8 farklı girişi var. Her girdiğiniz yerden o kat içindeki asansörü bulup yedinci kata basıp orada sadece kaybolmanız yeterli. Projenin konsepti bu şekilde. İşte bu projeyi gündeme taşımak istiyorum. Zira kolay kolay e, haberdar olabileceğiniz, zaten hali hazırda uğradığınız bir sergi mekanı ...bir galeri ya da müzede gerçekleşmiyor. Tek seferlik Mike Nelson'ın bu Britanyalı... ...kavramsal sanatçının kendi projesi için... ...proto ile ortak olarak bulup seçtiği... ...bir mekanı bir aylığına dönüştürmüş durumda. Lütfen acele ediniz. Çünkü 1 Haziran'a kadar yani bayrama kadar... ...sadece görme fırsatınız var. Çarşambadan Cuma'ya kadar saat 12 ile 6 arası... Cumartesileri 11 ile 2 arası sadece. Gördüğünüz gibi görmesi çok kolay değil. E, programın takipçileri bilir. İstanbul'dan çok nadir içerik getiriyorum. Çünkü adı üstünde hariçten sanat. Fakat bu proje hem... Ana akımın dışında herhangi bir sanat kurumunda beyaz küpü olarak nitelendirdiğimiz bir sergi mekânında olmamasıyla, bir pop-up proje olmasıyla, Mike Nelson gibi dünya çapında uluslararası biennallere, projelere davet edilen üstad bir sanatçı tarafından İstanbul'a özgü bir kavramsal çerçeveyle yola çıkılması bakımından tüm dünyada ses getirmeye... Ee, ...değer bir proje, ses getireceğine inandığım bir proje. Dolayısıyla bunu paylaşıyorum. Çünkü hakikaten insanı iyi ki İstanbul'da yaşıyorum, bu projeyi görebildim dedirten bir yanı var. Üstelik İstanbul'u sanatçıların e, ve sanat çevrelerinin çok aşina olduğu isim Mike Nelson. ilk defa Türkiye'ye gelmiyor. Son 30 yılda İstanbul'u sıklıkla ziyaret edip burada çeşitli projelerde hayata geçirmiş bir isim. En iyi verebileceğim örnek hatırlayanlar zaten e, şu anki Gürünhan'daki işiyle benzerliklerini de tespit edecektir. 2003 yılında ben de İstanbul Bienalinde e, sergi yöneticisi olarak çalışırken birebir çalışma fırsatı bulduğum ve onur duyduğum bir proje. E, 2003 tarihli Magazin adlı çalışması o da aynı bölgede. Büyük Valide Han'daydı. Bir Osmanlı yapısıydı Büyük Valide Han. Yani Biennale'de tabii ana sergi mekanları vardı. Antrepo gibi e, ya da tarihi e, yarımada da tarihi binaların içinde işler vardı. Çok çeşitli Biennale mekanları vardı. Ağırlıklı olarak da konsantreydi. Kamusal alanında da projeler vardı. Dan Cameron Biennale'de, Dan Cameron küratörlüğündeki bu Biennale'de. Mike Nelson bunlar içinde de en çok konuşulan, tartışılan ve de çok az insanın yolunu kaybetmeden bulup gidebildiği bir yerdi. Bir hanı olduğu gibi dönüştürmüştü. Ve de sergi nerede başlıyor? Sanatçının enstelasyonu neresi? Neresi gerçekten hanın? Bekar odası? E, neresi orada gerçekten bırakılmış dergiler ya da afişler, neresini Mike Nelson eklemiş ve bir sanat eserine dönüştürmüş birbirine giriyordu. Karışıyordum, sınırlar giderek muğlaklaşıyordu. Gerçekle kurgulanan arasındaki sınırları kastediyorum. Nitekim Mike Nelson'ın her zaman atmosferik işler yapmasıyla önde bir isimdir. Geçtiğimiz Zonamaka döneminde Meksika'da da eski bir tren hangarının içine e, bir açık hava... E, ...arabalı e, açık hava sineması... ...yaratmıştı. Sanki araçlar... ...terk edilmiş. Bir film gösterimi... ...olacakmış. İnsanlar arabasıyla... açık hava sinemasına girmiş. Fakat... ...ondan sonra bir şey olmuş. Aynı, a, adeta... ...fantastik ya da bilim kurgu filmleri gibi... ...araçlar terk edilmiş gibi bir atmosfer yaratmıştı. Farklı farklı... ...tipteki, nitelikteki, ebat daki hatta farklı toplumsal sınıflara, ekonomik sınıflara hitap eden farklı insanların yararlandığını, kullandığını düşünürüz araçların içindeki objeler o kadar önemli hikayeler anlatıp eleştiri getiriyorlardı ki çok çarpıcıydı. İstanbul'da ilişkisine geri dönecek olursak, Magness'in işte bu 2003 tarihli Büyük Valide Han'ı ortaya koyduğu magazin çalışması'nın çok benzerini e, Venedik Biennale'indeki Britanya pavyonunda da hayata geçirmişti öyle ki önünde saatlerce kuyrukta beklediğiniz meşhur Jardini'deki Birleşik Krallık e, pavyonu Venedik Biennale'inde önünde saatlerce kuyrukta bekledikten sonra Derme çatma, dar ahşap merdivenlerden çıkıp bir takım han odalarına, bekar odalarına ulaşıyordunuz. Adeta İstanbul'un Mahmut Paşa'daki ya da Sultanahmet'teki arka sokaklarındaki o manifaturacıların, küçük atölyelerin falan olduğu bir hana gidiyordunuz. İşte İstanbul'daki bütün o araştırması birikimi, 2003 yılında İstanbul bir orta, ortaya koyduğu her şeyi damıtmış. Bu sefer tamamen kurgusal olarak tabii ki İstanbul'dan gerçek malzemeleri, bir takım buluntu ya da hazır nesnelerine de nakliye, ederek bunları hayata geçirmişti. Venedik Bienalinin o yıl ki Venedik Bienalinin 2011 yılından bahsediyorum. En çarpıcı Ulusal katılımı ve sanatçı projesiydi. Mike Nelson bu kez e, ProtoSinema ile işbirliği yapıyor. Maris Brito e, direktörlüğünde kurulan ProtoSinema tüm dünyada gezegenin farklı köşelerinde projeye özel mekanlar tutarak düzenleyerek oluşturarak mekana duyarlı, ağırlık olarak hareketli görüntülere yer veren ama illa hareketli görüntü olması gerekmiyor elbette, mekana özgü Bağlama duyarlı sanat üretimi yapmak üzere sanatçılarla birebir işbirliği yapıyor. Ee, dolayısıyla bağlama özgü projeler üretiyor. Mike Nuss'un herhalde İstanbul'da bir iş yapmak için de çalışabileceği en doğru ekip ve oluşum Proto Sinema idi. İstanbul'da da onlar dışında kolay kolay böyle bir proje hayata geçmezdi diyelim. İçerikle ilgili çok fazla şey e, ipucu vermek istemiyorum çünkü izleyici kendisi gitsin kaybolsun Mike Nelson da istiyor ama lütfen Gürün Han projektör Mike Nelson ya da Proto Sinema olarak sosyal medyadan e, bilgiye sahip olabilirsiniz 1 Haziran'a kadar lütfen yönünüzü sirkeciye düşürüp Gürün Han'ın kendisini de gezin ama 7. katta kırmızı işaretlerle sizi içine davet ...edecek olan Mike Nelson Projector adlı yapıtını görün. Benden de Naciz şuradan birazcık duyurabildiysem ne âlâ tekrar tekrar gidip görmek istediğim bir proje zira. Ufak bir ses arası vermek istiyorum. Akabinde hemen Venedik Bienniali'nden haberler getireceğim zira bu hafta da Venedik Viyana'nın ön izlemesi ve 24 Kasım'a kadar sürecek olan iki yılda bir dünyanın en büyük uluslararası adeta olimpiyat modeli olarak tarif edebileceğimiz, Zira hem ülke pavyonları var biraz önce Mike Nelson için işte söyledim 2011 Britanya Birleşik Krallık pavyonu dedim. Hem uluslararası bir sergi var. Ralph Rugoff küratörlüğünde bu kez 24 Kasım'a kadar devam edecek bu Biennial'in bu hafta ön izlemesi var. Cumartesi günü halka açılıyor. Delfina Foundation ve yine Birleşik Krallık'taki Arts Council işbirliğiyle bir performans programı da organize ettiler. Bunun detaylarına az sonra gireceğim. Türkiye'den İnce Eviner ve Halil Altındere'nin katılımı söz konusu. Yan projelerden birinde Füsun Odur'un da çalışmalarına rastlayacağız. Ama öncelikle Arsenal'deki e, bir performans projesiyle ses üzerine odaklanan Beyrut kökenli bir sanatçı. Nitekim onun 2016 yılında Beirut Art Center, Beyrut Sanat Merkezi'nde yaptığı Sound Capsül adlı performansından bir bölüm size dinletmek istiyorum. Zira 8 ve 9 Mayıs'ta Arsenal'de ön izleme kapsamında saat 6'da Tarih Atı'nın da performansları olacak. Kaçırmayın diyelim. Müzik arasından sonra Venedik Bienniali ile devam edeceğim. <Gülüyor> Hariçtan Sanat programındayız Açık Radyo'da ben programcınız Çelenk Venedik Biennale gündemimde Venedik Biennale kapsamında iki ana mekandan biri olan Arsenale'de ön izleme günlerinde yani 8 Mayıs Çarşamba ve 9 Mayıs Perşembe e, günlerinde hatta pardon 10 Mayıs Cuma günü de Arsenale'de saat 6'da performans yapacak olan Tarık Atui e, Beyrut ...kökenli sese odaklanan... ...anlayacağınız üzere bir güncel sanatçı. Evet, Venedik Biyeneli'nde... ...biraz önce... E Dinlemek durumunda kaldığınız e, sese benzer son derece deneysel işler sıklıkla karşınıza çıkabilir. E, zira Biennale'in bu yılki küratörü e, Londra kökenli Ralph Rugoff ve e, Biennale'in başlığı da May You Live in Interesting Times yani ilginç zamanlarda yaşayasın diye çevirebiliriz. E, ben burayla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Venedik'e yolu düşürmek üzere olanlar özellikle açılış haftasında gidecekleri belki birkaç tiyo niteliğinde olabilir ipucu niteliğinde olabilir diyerek öncelikle Türkiye'den kimleri göreceksiniz ee, eminim hepiniz biliyorsunuz İKSV tarafından düzenlenmekte olan Arsenal'in solundaki Salet Darmi bölümünde yer alan yani uluslararası sergi bitirdikten sonra ülke pavyonlarına başladığınız noktadaki ilk ülke pavyonlarından biri olan Türkiye pavyonunda İnceviner ...var daha önce anons edildi, basın toplantıları da yapıldı. Onun projesinin adı, mekanı başlı başına dönüştüren eserinin yerleştirmesinin adı Biz Başka Yerde, We Elsewhere. Ee, bir tür sahneye dönüştürüyor mekanı, bu sahne üzerinde kendi çizdiği desenlerden yola çıkarak... hep. ...desen temelli ya da çıkış noktası desen pratiğinden, başlangıcını desenden, eskizden alan bir sanatçıdır. Ee, oradan yine yola çıkarak yeniden biçimlendirdiği mimari bir yapı var. Burayı bir adaya benzetmek mümkün. E, Omi bir, hapishaneye de belki benzetmek mümkün. Orada farklı duyusal ve görsel katmanlar e, yaratıyor. Objeler var, ses yerleştirmeleri var, videolar ve hareketli görüntüler var. İçinde performatif unsurlar var ince evinlerin sıklıkla kullandığı gibi. E, sanatçılarla çalıştı tiyatro ve performans kökenli dans kökenli isimlerle çalıştı süreçte canlı performanslar da olacağını biliyorum açılış günlerinde. Bu da heyecan verici. Bireyin beden hareketlerini, onun ruhunu ve davranışını mekan ...Hanna'nı nasıl şekillendirdiğini de görmek e, mümkün olacak. Biz başka yerde Hannah Arendt'e de referans veriyor. Dolayısıyla günümüzün göç, göçmenlik, yer değiştirme meselesine referans veren bir noktası var. Ee, önemli bir yayın çıkarttı, e, çıkartıldı bu pavyon kapsamında içinde Orhan Pamuk'un da bir e, yazısı var... ...çalıştığı dansçı ve performansçı diyelim isimler ise Canan Yücel pekiçten ...Melih Kıraç ve Gülden Arsal pavyonu küratörlüğünü Zeynep Öz üstlendi. Ee, Uluslararası sergide Raf Rugov'un doğrudan davet ettiği ve oluşturduğu... ...Uluslararası serginin bir kısmı Cardini'de bir kısmı Arsenal'e de her zamanki gibi... ...fakat bu sefer davet ettiği her sanatçıdan hemen her sanatçıdan... Her iki mekan için de birer iş seçmiş. Kimisi yeni üretimler, bu Biennale özgü sanatçıları yeni sipariş edilmiş sanatçının yeni ortaya koyduğu yapıtlar. Kimisi ise yine Biennale'in kavramsal temasına, çerçevesine cevap verecek nitelikte hazır, daha önce sergilenmiş işler. Türkiye'den Halil Altındere uluslararası sergide yer alan tek sanatçı Neverland adlı yok yer diye belki Türkçeleştirebileceğim yeni bir prodüksiyonu var Arsenale'nin sonunda. ...yani Türkiye pavyonunda geçiyorsunuz... ...en sonunda tekrar uluslararası serginin... ...bazı bölümleri yer alır ve oradan da... ...Cardini'ye arka taraftan... ...o bahçelere bir bağlantı... ...ya da vaporet dolar yani deniz ulaşımıyla aktarım ...aktarma servisi de konur... ...ya da yürüyerek de geçebileceğiniz bir bağlantı vardır. Dolayısıyla... E, ...ulusal temsil... ...meselesini sorgulayan bir iş için... ...oldukça iyi bir konum olarak... ...nitelendirebiliriz. Her iki... E, ...mekanda Arsenali'yi de... ...Cardini'yi de birbirine bağlayan... Her İkisinde uluslararası sergisinin ve ulusal pavyonların yer aldığı noktaların ortasında bir yok yer, yepyeni bir tür pavyon, parazit gibi ortaya yerleştiriyor, araya sokuşturuyor diyelim. Biennial'in kurulduğu dönemden beri yer alan e, ülke pavyonlarını ilk dönemde böyle adeta konsolosluklarmış, büyük elçiliklermiş gibi e, kendi ulusal mimarilerini de temsil edecek şekilde inşa edilen ülke paviyonlarını hatırlatan neredeyse aynı dönemlerde yapılmış gibi dolayısıyla 100 yıl önce yapılmış gibi duran 7 metreye 10 metre boyutlarında bir tür fasat bir Bina, pavyon tasarlıyor. Palladian stilinde Neverland uzaktan gerçekten ülkenin pavyonuymuş. Böyle oldukça da tarihi bir binaymış gibi gözüküyor. Özellikle Jardin'deki pavyonlar öyle hatırlatmak adına. Ee, yaklaştığınız zamansa bunun sadece bir cepheden ibaret olduğunu yani fos olduğunu belki de görüyorsunuz diyelim. Mutlaka keşfetmek lazım. Çin pavyonuna doğru giderken Arsena'nın sonlarına doğru diye ipucu verebilirim. Ama Jardini'deki ulusal, uluslararası yani Rafsukov'un küratörlüğündeki e, küratöryel sergiyi seçkiyi de mutlaka görmek lazım. Zira Halil Altındere'nin buradan çoğunuza tanıdık gelebilecek. En azından hakkında bir şeyler okudunuz. Space Refugee yani uzay mültecisi adlı çok ses getiren, çok tartışılan yapıtının yeni bir versiyonu, yeni bir uyarlaması da Söz konusu oldukça büyük ölçekli yine aynı zamanda BNL küratörü Ralf Rügoff tarafından BNL'e hakikat ötesi post-truth olarak ifade ettiğimiz gerçek mi kurgu mu olduğu son derece muğlaklaştırılmış bir afiş de tasarlatmak. ...tasarlattı e, küratör. E, dünyadan bu anlamda davet edilmiş... ...altı sanatçıdan birisi. Giardini'de... ...özellikle kitapçı olarak da kullanılan... ...hemen Giardini'nin girişinde... ...bir pavilyon daha vardır. Ek bir pavilyon. Küratörler orayı böyle arşiv, kitaplık... ...hatta bazen kitap dükkanı gibi kullanırlar. İşte bu posterler orada. Özellikle kaçırmamanız gereken bir bölüm olduğu için... ...Halil Altındere'nin... E, ...geleceğe dönüş... ...olarak nitelendirebileceğim... İleriki yıllarda e, geçen bu pavyonunda e, bu Venedik Bienneli e, afiş tasarımında daha doğrusu burada görmeniz mümkün hemen Jardin'in girişinde kaçırmayalım di diyorum ee, Türkiye'den bir sanatçının benim bilebildiğim kadarıyla Venedik Bienali paralel etkinliklerinde ya da yan sergilerindeki e, katılımı ise Irak kökenli Irak pavyonu da düzenleyen Rüya Foundation'da Rüya Foundation Irak pavyonuna kardeş olarak yan mekanda hemen düzenlediği ve 8 Mayıs Çarşamba itibariyle gezilebilecek Heartbreak sergisinin küratörlüğünü Rüya Foundation direktörü Tamara Çalabi ile İstanbullulara aşina bir isim. İstanbul Modern'de de e, birlikte küratörlük yapma fırsatı bulduğum müzenin danışmanı Paolo Colombo tarafından Heartbreak, Karp, Kalp Kırığı adlı bir e, uluslararası sergi düzenleniyor. Rüya, Rüya Maps, Heartbreak diye bakabilirsiniz. Burada Füsun Onur'da e, yapıtlarıyla yer alan sanatçılar... Arasında dolayısıyla buna da göz atmak iyi olabilir. E, girizgahta söylemiştim sadece Tarek Atui gibi ses performansları değil. Bir en halde Delfina Foundation direktörü Aaron Cesar'ı ve Art Council'ın desteğiyle oluşturulmuş sırf performansa odaklanan özel bir program var. Kaçırmayınız ama esasen 8 Mayıs'taki ön izleme ve 11 Mayıs Cumartesi'den itibaren Arsenale ve Jardini'deki ve kentin 4. Bir tarafındaki sergileri görmek mümkün Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. İçinde elbette çok ilginç e, sergiler olacak. E, ben de yarın itibariyle Venedik'te olacağım. Önümüzdeki haftalarda ise Venedik Biyeneli ve etrafındaki e, sergilerden seçkiler, izlenimler getireceğim. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Hariçten sanat, gezegenden kültür sanat haberleri.